Ağzıb Allah'tan Şeytan'ı Rjim. İsmi Allah'ın Rahman, Rahim. Allah'ım ma cüllü ala Muhammed, ve ala aal Muhammed. Kemaa cüllüte ala İbrahim, ve ala aal İbrahim. Fil alaamin. İnne kahamidum majid. Aluulü ve Okumaya başladık Bismillahirrahmanirrahim Ebu Hureyre Radıyallahu anhu Bir hadisinde şöyle anlattı Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün insanların arasında Oturuyordu O sırada ona bir zat geldi ve Ey Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem iman nedir dedi Allah'a Meleklerine, kitaplarına Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir buyurdu. İslam nedir dedi? İslam Allah'a kulluk etmen azze ve celle ve ona hiçbir şeyi ortak yapmaman, farz namazı dosdoğru kılman, farz kılınmış olan zekatı vermen ve Ramazan'da oruç tutmandır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, ihsan nedir dedi. Allah'a Celle Şanuhu, onu görürcesine ibadet etmendir. Her ne kadar onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zamandır dedi. Cevaben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu konuda sorulan, sorandan daha çok bilgiye sahip değildir. Fakat onun alametlerini sana haber vereceğim. Cariyenin efendisini doğurması onun alametlerindendir. Yalın ayak ve çıplak kimseler insanların idarecileri oldukları zaman işte bu da onun alametlerindendir. Koyun çobanları Yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışa başladıkları zaman işte bu da onun alametlerindendir. Kıyametin vakti Allah'tan başka Celle Şanuhu kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah'ın Celle Şanuhu katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Ayeti i kerimesini okudu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu der ki sonra o şahıs dönüp gitti. Arkasından Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamı bana geri getiriniz diye emretti. Bunun üzerine sahabiler onu geri getirmek için aramaya başladılar. Fakat bir şey göremediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 10. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhu şöyle anlatır. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Allah'ın Resulüne yaklaştı sallallahu aleyhi ve sellem. Anladık ki İslam'ın ne olduğunu soruyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam da gündüz ve gecede beş vakit farz namaz var buyurdu. O kimse üzerimde bu namazlardan başka da var mı diye sordu. Hayır meğer ki kendiliğinden kılasın cevabını verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Ramazan orucu, Ramazan ayı orucu buyurdu. O kimse üzerimde bundan başkası da olacak mı diye sordu. O da hayır. Meğer ki kendiliğinden tutasın cevabını verdi. Talha radıyallahu anhu der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı da söyledi. O zat yine, Üzerimde bundan başkası da olacak mı dedi. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ancak kendiliğinden vermen müstesnadır buyurdu. Bunu takiben o necitli adam Vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de bundan eksiltirim diyerek arkasına dönüp gitti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa Kurtulmuştur buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 12. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü'ne Aleyhissalatu Vesselam bir şey hakkında soru sormamız yasaklanmıştı. Bundan dolayı bedeviden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soru yöneltmesi hoşumuza giderdi. Bir keresinde bedevilerden bir kimse geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçin bize geldi ve Allah'ın seni Resul olarak gönderdiğini senin söylediğini iddia etti. Doğru mu? Allah'ın Resulü de doğru söylemiştir buyurdu. O zat Göğü yaratan kimdir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tır celle şanuhu buyurdu. Yine o yeri yaratan kimdir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tır celle şanuhu cevabını verdi. O zat bu dağları diken ve onların aralarında bunca yaratıkları yaratan kimdir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah'tır buyurdu Azze ve Celle. Bu seferde o zat semayı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah Azze ve Celle'ye yeminle soruyorum seni Allah mı Resul olarak gönderdi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. O zat ve elçin gün, gündüzümüzle ve gecemizle üzerimize beş vakit namaz farz olduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni Resul olarak gönderene yemin olsun ki bunları sana Allah mı emretti azze ve celle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evet buyurdu. O zat elçin mallarımıza, Zekatın farz olduğunu söyledi, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine doğru söylemiştir buyurdu. O zat, seni Resul olarak gönderene yemin ediyorum, bunu sana Allah mı emretti dedi. Celle şanuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. O zat, senin elçin senemiz içinde üzerimize Ramazan ayı orucunun farz olduğunu da söyledi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni Rasul olarak gönderene yemin ediyorum bunu sana Allah mı emretti dedi celle şanuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. O zat yine senin elçin yoluna gücü yetene beyti hacetmenin üzerimize farz olduğunu da söyledi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir buyurdu. Enes radıyallahu anhü der ki, sonra da o zat seni hak ile gönderene yemin olsun ki bunların üzerine ne bir arttırır ne de bunları eksiltirim dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 13. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu şöyle rivayet etti. Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde iken karşısına bir bedevi çıktı ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yularını yahut dizginini tuttu. Sonra ey Allah'ın Resulü yahut ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen durakladı. Ve ashabı arasında göz gezdirdi. Sonra da şöyle buyurdu. And olsun ki şüphesiz başarıya ulaştırıldı. Yahut yemin ederim ki muhakkak doğru yola ulaştırıldı buyurdu. Sonra o kimseye, Nasıl demiştin diye sordu. Ravi dedi ki o zat sorusunu tekrar etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah azze ve celle'ye kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın. Zekatı hakkıyla verirsin. Hısımların ile her türlü ilişkilerini sürdürürsün. Artık deveyi bırak. Artık deveyi de bırak buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 14. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir davranış söyle ki onu işlediğim zaman cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah Azze ve Celle'ye kulluk edersin, farz olan namazı dosdoğru kılarsın, farz kılınan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O kimse, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki hiçbir zaman bunun üzerine ne bir şey arttırırım, ne de bir şey eksiltirim bunlardan dedi. Dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinden bir kimseye bakması kimi sevindirecek ise işte o zata baksın buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 16. i̇bn Umar radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'ın tekliğini kabul etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmek. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 19. i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın anlattığına göre Abdülkais heyeti, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, biz Rabia'dan şu kabileyiz. Senin ile bizim aramızda mudar kafirleri bir engel durumundadır. Bu yüzden sana sadece haram aylarda gelebiliyoruz. O halde bize bir iş emretmiş, emret ki onu yapalım ve arkamızdakileri de ona davet edelim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu size dört şeyi yapmanızı ve dört şeyden de sakınmanızı emrediyorum size Allah azze ve celle'ye iman etmenizi sonra bunu kendilerine açıklayarak şöyle buyurdu Allah'tan başka celle şanuhu ilah olmadığı ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenizi, namazı kılmanızı, zekat vermenizi ve savaşta ele geçirdiklerinizin beşte birini vermenizi emrediyor ve sizleri içine şırak olan ve mayalanarak içki olmasını sağlayan Dubba'dan, Hantem'den, Nakir'den ve Mukayyar'dan nehyediyorum demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 23. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Ve gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap bir topluma gidiyorsun. Onları Allah azze ve celle'den başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bu isteğini yerine getirirlerse onlara Allah Celle Şanuhu'nun onlar üzerine her gündüz ve gecede beş vakit farz namaz kıldığını onlar bunu da kabul ederlerse kendilerine Allah'ın azze ve celle onlar üzerine zenginlerden alınıp fakirlerine verilen zekatı farz kıldığını bildir. Onlar bunu da kabul ederlerse seni onların mallarının en iyilerini almaktan sakındırırım. Zura, zulme uğramışın bedduasından da korun. Çünkü zulme uğrayanla Allah arasında azze ve celle perde yoktur buyurmuştur sahih Müslim'deki hadis numarası 27. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip de ondan sonra Ebubekir radıyallahu anhu halife yapılınca Arapların bir kısmı tekrar küfre döndükleri zaman Umar ibn-i Khattab radıyallahu anhu Ebu Bekir anhu'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaş etmem bana emredildi. Her kim la ilahe illallah derse haksız olması dışında benden malını ve nefsini korumuştur. Onun hesabı ise Allah Celle Şanuhu'ya aittir demiş olduğu halde sen insanlar ile nasıl savaşıyorsun dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu Vallahi namazla zekat arasını ayırt edenlerle savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi bunlar Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem verdikleri bir sicimi bile bana vermezlerse onlarla hiç şüphesiz harp ederim demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 29. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşa devam etmem bana emredildi. Ancak her kim la ilahe illallah derse haksız olması dışında benden malını ve canını korumuştur buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 30. Abdullah bin Umar radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan azze ve celleden başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şahadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, ve zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emredildi. Onlar bunu yapınca kanlarını ve mallarını haksız olması dışında benden korumuş olurlar. İnsanların bunlardan başka işlerde hesaba çekilmeleri ise Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 33. Müseyyep bin Hazın radıyallahu anh'u şöyle anlattı. Ebu Talib'e ölüm yaklaşınca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve onun yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye bin Muğira'yı buldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey amca Allah'tan başka celle ilah yok kelimesini söyle ki, ''Bununla Allah yanında senin lehine şahitlik edeyim.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye, ''Ey Ebu Abdul Abdülmuttalib'in dinini terk mi ediyorsun?'' dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sözü amcasına arz etmekle devam etti. Ötekiler de durmadan kendi sözlerini ona tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak o kendini kastediyor. Abdülmuttalip dini üzeredir. O Abdülmuttalip dini üzeredir dedi. Kendini kastede ederek. Ve la ilahe illallah demekten de çekindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bil Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki Nehyedilmediğim müddetçe muhakkak senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim dedi. Bunun üzerine şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu kafir olup ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah Azze ve Celle'ye ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. Ayetini indirdi. Yüce Allah CelleŞanuhu Ebu Talip hakkında da şu ayeti indirdi ve Resulüne şöyle buyurdu. Rasulüm, sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah Celle Şanuhu, dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 35. Ubada bin Samit radıyallahu anhudan, anhunun rivayet ettiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim eşsiz, ortaksız, bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin, O'nun kulu ve Rasulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, Meryem'in oğlu ve ona ilka ettiği kelimesi ve kendisinden, kendi tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şehadet ederse, Allah Celle Şanuhu, o kimseyi cennetin sekiz kapısının hangisinden dilerse, oradan cennete girdirecektir buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 41. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin arkasına binmiştim. Onunla aramda sadece semerin arka kaşı vardı. Bana Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sana icabet eder, emrine koşarım dedim. Sonra bir süre yürüdü. Yine Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Buyur ey Allah'ın Resulü. Sana icabet eder, emrine koşarım dedim. Sonra bir süre daha gitti ve Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Ben Ey Allah'ın Resulü, sana icabet eder, emrine koşarım diye cevap verdim. Allah'ın Azze ve Celle, kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Muhakkak ki Allah'ın Azze ve Celle, kulları üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona kulluk etmeleridir buyurdu. Sonra bir zaman daha yürüdü. Sonra yine ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Ben yine ey Allah'ın Resulü icabet eder emrine koşarım buyur dedim. Bunu yaptıkları zaman Allah'ı bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin buyurdu. Ben yine Allah ve Resulü. En iyi bilendir dedim. Onlara azap etmemesidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 43. Enes bin Malik'in radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Muaz bin Cebel radıyallahu anhu binek üzerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ya Muaz diye nida etti. Muaz radıyallahu anhu da buyur ey Allah'ın Resulü hazırım dedi. Peygamber yine ya Muaz buyurdu. Muaz radıyallahu anhu buyur ey Allah'ın Resulü emrine hazırım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ya Muaz buyurdu. Muaz buyur ey Allah'ın Resulü hazırım dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet eden her kula Allah Celle şanuhu kesin olarak ateşi haram kılmıştır buyurdu. Muaz radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü bunu insanlara haber vereyim mi ki sevinsinler dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O takdirde bu güvenceye güvenerek tembellik ederler de amel yapmazlar buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 47. Atban bin Malik radıyallahu anhu rivayetinde Mahmud bin Rabi' radıyallahu anhu şöyle anlattı. Medine'ye geldim ve orada Atban ile karşılaştım ve ona Senden bana bir hadis ulaştı dedim. Bunun üzerine bana şunları anlattı. Gözümden bana bir arıza isabet etmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanıma gelmesini, evimde namaz kılmasını arzu ettiğimi, şayet gelir namaz kıldığı yeri namaz yedi, şayet gelirse namaz kıldığı yeri, namaz yeri edinmek istediğimi bildiren bir haberci yolladım. Bunu takiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından dilediği kimselerle beraber geldi, içeri girdi. O evimde namaz kılarken ashabı da kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşanların, bu konuşulanların büyük bir kısmı Malik bin Duhşum ile alakalı idi. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ona beddua etmesini, onun helak olmasını istediklerini, onun başına bir kötülüğün gelmesini arzuladıklarını söylediler. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi. Ve Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahadet ediyor değil mi buyurdu. O, bunu kalbinde olmadığı halde söyler dediler. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeyen kişi cennete girer yahut onu tadar buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 48. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman yetmiş kü küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurduğunu rivayet etmiştir. sahih Müslim'de Müslim'deki hadis numarası 50. İbn-i Ömer radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşine utanma nasihatı vermekte olan bir adamı kardeşine Utanma, nasihatı vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 52. İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh'u naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 53. Abdullah bin Amr'ın radıyallahu anhum'a naklettiğine göre bir zat bir zat peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi işler daha hayırlıdır diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben yemek yedirirsin tanıdığın ve tanımadığına herkese selam verirsin buyurdu. sahih Müslim'deki hadis numarası 56. Abdullah bin Amr Bin As radıyallahu anhumanın anlattığına göre bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir cevabını verdi. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 57. Ebu Musa radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü. İslam'ın hangisi en faziletlidir diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların dilinden ve elinden emniyette olduğu kimsedir cevabını vermiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 59. Enes radıyallahu anhunun anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını gerçek olarak alır. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha selimli olması, sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, Allah'ın kendisini dinsizlikten kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa o derecede küfre dönmekten uzak durması. Buyurmuştur. Sahih Müslim'deki hadis numarası 60. Enesin radıyallahu anhunun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kul, Abdülvaris'in hadisinde hiçbir kişi ben kendisine aile efradından, malından ve ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 62. Enes bin Malik'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini mümin kardeşi yahut komşusu için de istemedikçe Gerçek manada inanmış olmaz demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 64. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve son güne yani ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah'a ve son güne yani ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah Azze ve Celle'ye ve son güne ahiret gününe iman eden misafirine ikram eylesin demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 67. Ebu Şurayh, Huzai radıyallahu Anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Allah'a ve son güne iman eden yani ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve son güne iman eden konuğuna ikram etsin. Allah'a ve son güne iman eden iyi söz söylesin yahut sussun demiştir. Sahih Müslüm'deki hadis numarası. 69. Ebu Said radıyallahu anhu şöyle anlatır. Bayram günü namazdan önce hutbe okumaya başlayanların ilki Mervan'dır. O bunu ilk defa yaptığında hemen biri ayağa kalktı ve namaz hutbeden öncedir dedi. Mervan burada namazın öne geçirilmesi terk edilmiştir dedi bunun üzerine Ebu Said radıyallahu anhu bu uygulamaya karşı çıkan şahsa gelince işte o Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem işittiğim şu hadisi yerine getirmiştir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle. Ve işte bu imanın en düşük mertebesidir buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 70. Ebu Mesud radıyallahu Anhu ve Ukbe bin Amr'ın, radıyallahu anhu, beraberce naklettiklerine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle Yemen tarafına doğru işaret ederek şöyle buyurdu. Bana bakın, hiç şüphesiz iman şu taraftadır. Taş gibi sertlik ve yüreklerin katılığı da, develerin kuyrukları dibinde olanlara, Haykıranlar da şeytanın iki boynuzunun doğacağı yönde bulunan Rabi'a ve Mudar kabilelerindedir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 72. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemen halkı gelmiştir. Onlar ince gönüllüdür. İman Yemenlidir. Dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmet de Yemen'e mensuptur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 73. Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu'den ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek, hayır ve iyilik öğretmek üzere sözleştim demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 83. Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zinakar kişi zina ettiği zaman kamil bir mümin olduğu halde zina edemez. İçki içinde içki içende içtiği zaman da mümin olarak içemez. Hırsız da çaldığı zaman mümin olduğu halde çalamaz. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 86. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'unun anlattığına göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey her kimde bulunursa katıksız münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur. Konuştuğu zaman yalan söyler. Taahhütte bulununca taahhüdünde durmaz. Vaad ettiği zaman vadini yerine getirmez. Düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır. sahih Müslim'deki hadis numarası 88. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Vadettiği vakıt vakit durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zamanda hıyanetlik eder. Sahih Müslim'deki hadis numarası 89. Abdullah İbn-i Umar radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi din kardeşine kafir dediği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesini üzerine alarak dönmüştür. Küfür kelimesi ikisinden birisi üzerinde kalır. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 91. Ebu Zeril Gıfari radıyallahu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiğini nakletmiştir. Herhangi bir kimse bile bile babasından başkasına ait olduğunu ileri sürerse muhakkak nankörlük etmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eden bizden değildir ve o kişi ateşte oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim öyle olmadığı halde bir kimseyi kafirlikle itham eder, Yahut ona Allah'ın düşmanı derse Azze ve Celle Dediği söz Kendisine döner Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 93 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü'nün Sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu nakletmiştir Babalarınızı terk etmeyiniz Her kim babasını reddederek Terk ederse nankörlük yapmış olur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 94. Saad bin Abi Waqqas radıyallahu anhu şöyle anlatır: Ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her kim Müslüman olduğu halde babasından başkasına babası olmadığını bilip dururken Babalık nesebi iddia ederse o kişiye cennet haramdır buyurduğunu duymuşumdur demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 95. Abdullah bin Mesud Allahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık ve onu öldürmek için dövüşmek küfürdür. Sahih Müslim'deki hadis numarası 97. Cerir radıyallahu anhunun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kendisine halkı sustur da beni dinlesinler diye emretti. Sonra da şöyle buyurdu benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler durumuna dönüşmeyiniz. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 98. Zeyd bin Halid el-Cühenî'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geceleyin yağmış olan yağmurdan sonra kendilerine sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndürdü ve bilir misiniz ''Rabbınız ne buyurdu?'' diye sordu. ''Allah ve Resulü en iyi bilendir.'' dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Şanuhu kullarımdan kimi bana iman etmiş, kimi de kafir olarak sabahladı. Her kim Allah Azze ve Celle'nin ihsanı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse, işte o bana iman etmiş Yıldıza iman etmemiştir. Her kim de şu şu sebeplerle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana değil yıldıza iman etmiştir buyurmuştur. Buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 104. Enes radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti ensara buğz etmesidir. Müminin alameti ise ensarı sevmesidir. Demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 108. Berak radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi naklederek ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafık olandan başkası da buzetmez onları seveni Allah sever onlara buzede buz edene de Allah da buzeder Sahih Müslim'deki hadis numarası 110 Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumanın naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin ve çokça bağışlanma dileyin. Çünkü ben cehennemliklerin çoğunun sizlerden olduğunu gördüm buyurdu. Bunun üzerine onlardan aklı başında ve vakarlı bir kadın, Bizim neyimiz var ki cehennemliklerin çoğu olmuşuz? Ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Çünkü siz ötekine berikine çokça lanet eder, kocalarınızın yaptığı iyiliklere nankörlük, küfran gösterirsiniz. Akıllı ve ihtiyatlı bir kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı Eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim buyurdu. Kadın ey Allah'ın Resulü peki akıl ve dinin noksanlığı nedir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Akıl noksanlığına gelince iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine denk olur. İşte bu akıl noksanlığıdır. Birçok geceler bekler namaz kılmazsınız. Ramazanda da bir müddet oruç tutmazsınız. İşte din noksanlığı da budur buyurmuştur. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 114. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'ye imandır buyurdu. Sonra nedir denildi? Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Bundan sonra nedir denildiğinde kabul olunan haçtır buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim'deki hadis numarası 118. Ebu Zerrin radıyallahu anhunun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü amellerin en faziletlisi hangisidir diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah azze ve celleye iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir buyurdu. Hangi köleyi hürriyete kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Sahibine göre en güzel ve en pahalı olanı buyurdu. Eğer bunları yapamaz isem deyince yapana yardım edersin yahut beceriksiz olan kimseye iş verirsin buyurdu. Ey Allah'ın Resulü amelin bazısını yapamazsam ne buyurursunuz dedim kendini insanlara kötülük yapmaktan alıkoyarsın. İşte bu da nefsine karşı senden bir sadakadır buyurdu. sahih Müslim'deki hadis numarası 119. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhü'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, hangi amel en faziletlidir diye sordum. Vaktinde namaz kılmaktır buyurdu. Sonra hangisidir dedim? Ebeveyne iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim? Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Kendisine sıkıntı vermiş olmasaydım daha çok soru soracaktım demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 20. Ve sallallahu ala nebina ve aleyhim ecma'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Musa inşallah mikrofonu alabilirsin abi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hakkımızda hayır yazsın. Allah Celle Şanuhu en ufak bir toz kadar dahi olsa miskal zerre denen kadar dahi olsa hiçbir iyiliği es geçmeyecek. Hiçbir kötülüğü de boş vermeyecek. Bugün saat 3'ü çeyrek geçiyor. Allah Celleşanuhu için burada uyumuyoruz. Eğer bu uyumamamız gerçekten halis bir kalple Allah içinse Allah Celleşanuhu bize mağfiret etsin. Eğer halisane bir kalple bugüne kadar bu zamana kadar uykumuzdan kaldıysak Allah kalplerimizi halisane şekle çevirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Duamızın başı resmini Ademler'in hayatını hamd mi Evet. Anlamı bu herhalde. Duamızın başı resmini Ademler'in hayatını hamd etsin. nereye? aldılar mı? Altyazı, sen mi bunu? bunu kim açtı? Ben bunu kapatmıştım. Kim açtı bunu?